ve Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resule ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu wa teala'nın rahmeti, bereketi mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. yine böyle bir Kur'an akşamında Tefsirül Furkan gecesinde bizleri Kur'an'ın hakikatlerinden istifade edebilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'ye hamdolsun. Bildiğiniz üzere dostlar Bakara Suresi'nin 218. ayeti kerimesinde kaldık. Ve son dersimizde Bakara Suresi'nin 217. ayetini konuşmuştuk. Ki kısaca hatırlatmak isterim dostlar. Bakara Suresinin 217. ayet-i kerimesinde Allah Azza ve Celle'nin özellikle ayetin içerisindeki şu beyanatının üzerinde çok sık durmuştuk ki o kafirleri betimleyen ibareydi aslında. Allah Azza ve Celle diyordu ki ayetinde kafirler ellerindeki bütün imkanları sarf edecekler Peki niçin sarf edecekler dostlar? Sizi İslam dininden vazgeçirebilmek için, sizi dininizden soğutabilmek için, sizin dininizi sizin hayatınızda yok sayabilmek için. Bunu konuşmuştuk. Ve bugün hatırlıyorsanız o derste şunu da çok açık ve net bir şekilde dile getirmiştik dostlar. Demiştik ki bugün kim ki Müslümanların kanına akıtmak için kollarını sıvadı ki o kafirlerdir. Onları masum gözüyle görürse dedi ki ya haindir ya da bu işin gafilidir dedik. Çok net konuştuk. Bu ayeti kerime aslında sıcak bir aktüel e, olaya, vakaya intibak ettirmiştik geçtiğimiz ders. Ama inşallah bugün Bakara suresinin 218. ayeti kerimesini konuşacağız ki konuşacak çok şey var inşallah bu ayette. Ben bir ayeti okuyayım inşallah dostlar. Ondan sonra mealini verelim. Ondan sonra bakalım inşallah Rabbim bizim kelamımızı hayr eylesin. Bereketlendirsin inşallah. Dostlar şöyle buyuruyor Allah azza ve celle 218. ayet-i kerimesinde As-salamuzebillah اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ iman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihat edenler var ya işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler Allah gafur ve rahimdir şimdi bana diyeceksiniz ki hocam bu ayeti kerimenin neresini konuşacağız aynı şey aslında ben de bu derse hazırlanırken dedim ki bu ayetin konuşmaya mahal bir, bir yeri yok Allah iman edenlerden bahsediyor dostlar hicret edenlerden bahsediyor Yine Allah azza ve celle cihad edenlerden bahsediyor. Var mı? Yani bunlar bizim çok uzak olduğumuz konular değil. Bildiğimiz konular. Ben de kendime bu ayetler hazırlanırken Bakara Suresi'nin 218. ayet-i kerimesini aslında konuşmaya mahal söz konusu değil diye bir düşünce içerisinde iken televizyon ekranlarında belki birçoğunuzun da şahit olduğu bir program e, gördüm. Ve seyrettim. O tırnak içerisinde ifade ediyorum bunu. Tırnak içerisinde alimler, ilim sahibi kimseler televizyon başına çıkmışlar bir programda Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerekir? Kur'an'ı anlamakla alakalı olarak bir program tertip etmişler. Orada şahit olduklarım, orada gördüklerim, duyduklarım aslında bu ayeti tekrar bu ayetin üzerinden tekrar bazı şeylerin konuşulması gerektiğine inandığım içindir tekrar söylüyorum hicret edenler cihat edenler iman edenler Allah katında mükafatlandırılırlar Allah gafurdur, rahimdir bu ayetin konuşulacak çok bir yönü yok hatırlıyorsanız bundan takriben bir sene önce müstakil bir bir konu olarak hicreti, hicret özel olarak işlemiştik hicri başında. Aslında dedim konuşulacak çok bir yönü yok ama ta ki o programı e, dinleyene kadar ve o programa şahit olana kadar. Niye? O gece ben şuna şahit oldum dostlar. Hepinizin bildiği bir program. Üç tane zevat çıkmıştı ve dini anlamakla alakalı çok şeyler söylemişlerdi. O gün benim dikkatimi çeken şey, şu oldu. Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki azığı olsun inşallah. O da şudur. Biz eğer ki o geceki programdan hareketle söylüyorum maalesef bugün bizim bize ait olan kavram kılavuzumuzun tahrif edildiğine, tahrip edildiğine şahit oluyoruz. O gece çıktılar cihat hakkında çok şeyler söylediler. Hatırlıyor musunuz dostlar? Hicretle alakalı çok şeyler söylediler. Belki o programda söylemediler bir önceki programda söylediler. Belki dün söylemediler ama yarın söyleyecekler. Bu ve buna benzer konuklar bu konular konuşulduğunda bunları söyleyecekler. Bir gerçek var. Altını ısrarla çiziyorum. Sizlere de inşallah bu akşamın en güçlü öğretisini tevdi etmeye çalışıyorum. Bugün hicret ve cihatla alakalı konuşulacak çok şey yok ama bu iki kavramın üzerinden aslında bir kavram kargaşası yaratılmaya çalışıldığını söylemek gerekir ve konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Onun için bu ayetin üzerinden bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım inşallah. inşallah. Nedir? Çok basit bir örnek veriyorum. Hicrete diyorlar ki bir kimse eğer namaz kılmıyor ise namaz kılar bir hale geldi ise o şahıs en büyük ve en güçlü hicreti gerçekleştirmiştir dediler. Çok basit bir şekilde ifade ediyorum. Cihat aynı şekilde kim ki ihsanla sabah işine gider çocuklarının nafakasını temin eder ve örnek bir Müslüman olmaya çalışırsa bu asrın en iyi mücahididir dediler ve cihadın asla ama asla nedir ofensif bir cihad olarak algılanamayacağını söylediler ki bu insanların ellerinde Kur'an var ve milyonlarca insana canlı televizyon ve program ekranlarında neyi anlatıyorlar diyorlar ki bak biz söylemiyoruz Kur'an söylüyor cihadın ofensif bir cihad anlayışı olmadığını ancak işte mücadele etmek anlamında kullanılması gerektiğini Kur'an söylüyor diyorlar ve milyonlarca insan da dinliyor doğru mu? Doğru Ben de dedim ki heyhat bu böyle değil İstedim ki bunu konuşalım Bugün birileri bir yerlerden esinlenerek bize ait kavram kılavuzumuzu tahrif etmeye çalışıyor Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bizler için bir kılavuz emanet etmiş Kavram kılavuzu bizlere miras bırakmış Cihat nedir öğretmiş gitmiş Resulullah Hicret nedir bizatihi göstermiş gitmiş Resulullah Aleyhisselatu vesselam Zekat nedir bizatihi kendisi emretmiş ve toplatmış sahabelerine Doğru mu? Öyleyse biz bugün Kur'an'ı anlamak istiyorsak bu bir şekilde olmalıdır ve öyle ancak mümkündür ama o gece dinlediklerim ve şahit olduklarımdan hareketle söylüyorum onlar benim Allah'ım Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselamımı peygamberimi devre dışı bırakarak Kur'an'ı anlamaya çalışıyorlar peki sen cihadın yegane mümessili olmuş Resulullah Aleyhissalatu vesselam onu Yine hicretin e, Numunesi olmuş örneği olmuş Resulullah aleyhissalatü vesselamı Devre dışı bırakırsan Hicreti kim anlatacak Tabii ki sen kendin Senin hevan anlatacak Senin heveslerin arzuların dolduracak o hicretin Manasını Dolayısıyla Bugün belki söylenebilecek En güçlü sözü söylüyorum Biz bugün Kur'an'ın kavramlarına Bir mana mı yüklemek istiyoruz Açtığınız Kur'an'ı Hicreti mi anlamak istedin kardeşim? Cihadı mı anlamak istedin? Veya herhangi bir mevzuda, herhangi bir kavramı mı anlamak istedin? Bunu Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyyeyi tayyibesi olmadan anlayamazsın. Olmaz. Sen onu devre dışı bırakırsan bunun içini kim dolduracak? Onların yaptığı gibi kendileri. Hevaları ve arzuları dolduracak. Ama adı Kur'an'dan konuştu olacak. Doğru mu? Evet. Bugün bunu konuşacağız. Bugün bizim bize ait kavram kılavuzumuzun tahrif ve tahrip edilmeye çalıştığını ifade etmek istiyorum. Nasıl yapıyorlar bunu? Az önce söyledim. Yine tek cümleyle ifade etmeye çalışıyorum. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini devre dışı bırakarak. Sen eğer ki Hicret, birazdan bir tane sahabeyi misafir edeceğim. Hicreti nasıl anlamış? Subhanallah. Ama sen Resulullah'ı devre dışı bırakırsan, hicret bir odadan diğer bir odaya göç etmek olarak kalacak senin aklında. Öyle bir mana yüklemek zorunda kalacaksın. Yahut da namaz kılmayan birisinin namaz kılar hale gelmesi en büyük hicrettir diyeceksin. Kelime manası itibariyle belki eyvallah ama, Resul Aleyhisselatu Vesselam, o yolculuğu boşuna mı yaptı? Hay mübarek. Ha? Dolayısıyla bugün Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam devre dışı bırakılmak isteniyor. Niçin? Kavram kargaşasında daha başarılı olabilmek için. Not ettiniz mi dostlar? Bugün bir kavramı tahrif etmek istiyorsun? Onu izah edeni bir yere kilitlersen daha kolay bir başarı elde edebilirsin. Buraya kadar inşallah anlaşılmıştır dostlar. Şimdi kavramın önemine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Ne kadar önemli. Cihada böyle dersen ve Kur'an'dan konuşuyor izlenimi verirsen Müslümanları kandırırsın. Onun için kavram önemli. Uyanık olacağız bu konuda. Kavramımızı Allah ve Resul aleyhissalatü vesselam'dan öğreneceğiz. Kavramları önemsiz görmeyeceğiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biri size tutar da hicret ya işte ne bileyim günah günahken günahsız olmaya göç etmektir derse kardeşim kelime manası itibariyle eyvallah da bunun fiiliyatla bir gerçeği var deyiniz oldu mu? Kavram önemli. Konfüçyüs'e sormuşlar. Bakın burası önemli dostlar. Konfüçyüs'e sormuşlar demişler ki Konfüçyüs sana bir ülkeyi idare etme imkanını verseler şu ülkeyi yönetmek, şu toplumu idare etmek senin işindir deseler, şu dakika itibariyle ilk olarak ne yaparsın demişler. Siz de sorun bu soruyu kendinize. Hatta ben size sorayım inşallah. Size böyle bir şey verseler, al kardeşim bundan sonra şu toplumun idaresi sende deseler ne yaparsınız? Konfüçyüs ne demiş biliyor musunuz? Hakikaten belki benim yarım saat içerisinde anlatabileceğim şeyi bir iki cümleyle çok güzel ifade etmiş. Demiş ki Konfüçyüz Hiç kuşkusuz dilin ve kavramların kullanımını gözden geçirirdim. O toplumun kavramları nasıl kullanıyor bunu bir ölçerdim. Çünkü kavram kusurlu olursa düşünceler iyi anlatılamaz. Eğer ki düşünceler iyi anlatılamazsa Asıl kasıt ve murat anlatılamaz. Asıl kasıt ve murat anlatılamazsa sahip olduğun kültür yok olur gider. Doğru söylemiş mi? Vallahi öyle. Bize ait bir kültür vardı. Yıllardır bize ait bir hicret kültürü vardı. Doğru mu? Yıllardır bizim ecdadımızın zihinlerinde bir cihat kültürü vardı. Atın sırtından hiç inmezdi diyoruz değil mi? Ta Viyana'ya gitti diyoruz. Nereden geldi bu kültür? Ha? Cihat kavramı, onlarda farklı anlaşılıyordu da ondan. Ama sen eğer bugün dersen ki elinde Kur'an'la cihat, bugün oturduğun yerde samimi olmaktır. İşini içtenlikle yapmaktır dersen, vallahi bu senin ecdadına, ve cihat meydanlarında toz yutmuş sahabeye hakarettir ve ihanettir. Konfüçyüsün dediği gibi kültürünle barışık olmak istiyorsan kavramını sorgulayacaksın. Kavram bilgini sorgulayacaksın. Eğer ki kültürün İslami kültürle o dediğin kavram örtüşmüyorsa o toplumdan hayır gelmez. Dolayısıyla kavram önemli ve bugün bizim kültürümüze bu açıdan çok ciddi bir tahribat yapılmaya çalışıldığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz yıllarca dostlar diyeceksiniz ki hocam az önce bu kavram kargaşasını en kolay Aleyhi ve Vesselam'ın sünnetini devre dışı bırakarak yapıyorlar dedik. Doğru mu? Peki bunu nasıl başardılar? Bunu konuşacağız. Biz yıllarca İslam tarihinde inişleriyle çıkışlarıyla birlikte belki ama Batı'nın fikirlerine bize pazarladıkları fikirlerine asla rağbet etmedik. Bunu bir yere inşallah not eden oldu mu dostlar? Biz Batı'dan bir şey almadık. Batı bize yıllarca mücadele etti ve getirmeye çalıştı kendilerine ait olan şeyleri bize pazarlamaya çalıştılar ama hamdolsun yıllarca biz onların fikirlerine rağbet etmedik katılıyor musunuz bu görüşüme? hamdülillah ta ki fikri seviyemiz düşene kadar doğru mu? biz fikri bir düşüş yaşamaya başladıktan sonra batı ve batıya ait fikirler bizim hayatımızda yeşermeye başladı üzülerek de ifade ediyoruz ama maalesef ama yıllarca biz onların Bizlere takdim etmiş olduğu fikirlere rağbet göstermedik. Bakınız, yıllarca bunun çalışmasını yapmak istediler. Aleyhi ve Vesselam'ı devre dışı bırakmak istediler ama samimi müminlerin de gayretleriyle bunda hiç muvaffak olamadılar. Ama bugün gelin görün ki, Kur'an-ı diye bir zihniyetten hareketle sünnet devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Niye? Çünkü İslam ümmetinin fikri seviyesi düştü de ondan antivirüs programı olmazsa ne olur söyleyim mi gelene eyvallah gidene eyvallah olur İslam ümmetinin fikri manadaki vakası bu maalesef dolayısıyla fikri düşüşle birlikte biz batının bize pazarladıklarına da eyvallah der olduk yine tırnak içerisinde söylüyorum ve bu işin esas müsebbipleri siz değilsiniz dostlar bizi temsil eden göya söylüyorum bizi temsil eden alimler ilim sahipleri kanaat önderleridir onlar batıya rağbet ettiler ve bize onların fikirlerini şu anda pazarlamaya çalışıyorlar vallahi sünneti devre dışı bırakarak İslam'ı anlamak anlayışı ve zihniyati İslam'a ait değildir bilin Müslüman kardeşim bu size ait bir şey değildir bunu getirdiler birileri bize pazarladılar ve birilerinin zafiyetinden ötürü bize bizim hayatımızda yaşardı. Kendimden örnek vereyim mi dostlar? Vallahi 12 sene onların arasında kaldım. 5-6 sene fakültede ders gördüm ve öğretim görevlilerinden bir tanesi de Allah azza ve celle'ye iman etmeyen kafir bir tanesi. Bana teoloji dersine giriyordu, zoruma gidiyordu. Girmiyordum ve devamsızlıktan onun dersinden hiç geçemedim. Çünkü ağırma gidiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Birazdan da onu ifade edeceğim inşallah. Benim dinimi benden olmayan bana düşman olan birisi öğretecek ya Subhanallah. Bunu yıllarca yapmaya çalıştılar. Biz hiç eyvallah demedik. Ama ne zaman ki onlara rağbet ettik. Biz bu ve buna benzer hastalıklara düşer kaldık dostlar. Katılıyor musunuz? Eyvallah. Şimdi Aslında bu söylediklerim şunu belki vereceğim örnek daha da iyi ifade edecek. Birazdan vereceğim örneğin üzerinden söylüyorum. Biz o yere bırakılan ayakkabıyı hiç almayacaktık. Ne mi diyorum? Anlatayım inşallah. Az önce dedim ya bir şeyler pazarladılar. Rağbet göstermedik. Dimdik ayakta kaldık elhamdülillah. Hiçbir virüsü bulaştıramadılar bize. Ama eğildik. Bir kere rağbet gösterdik. Ondan sonra onların fikirleri bizim hayatımızda yeşermeye başladı. Ama Allah'ın izniyle kazanan biz olacağız biiznilâ. İnşallah. Ama dediğim gibi o ayakkabıyı eğilmeye almak için eğilmeyecektik. Bir atasözü var biliyor musunuz söyleyeyim dostlar. Bu atasözünün hikayesini anlattıktan sonra diyeceksiniz ki hocam Allah'ın izniyle ben şimdi anladım ne demek istediğinizi. Atasözünde diyor ki: "Raca bi khuffih hunayn." Hunayn'ın iki ayakkabısıyla döndü. Bunun bir hikayesi var. Hunayn ve bunu anlatırken sizde kafir batılı pazarlamacıları ve onlara rağbet eden ilim adamlarını düşünün oldu mu dostlar? Kendimizi düşünelim, nefsimizi muhasebe edelim. Hunayn ayakkabı pazarlayıcısıdır. Ayakkabı satıyor. Yine karşıdan böyle bir tane bedevinin geldiğini görünce şuna bir ayakkabı satayım düşüncesiyle yanaşıyor. Neydi atasözü? Raja bi huffi huneyn. Huneyn'in iki ayakkabısıyla geldi. Huneyn ayakkabı pazarlıyor. Bedevi'yi görmüş, durdurmuş, uzatmıyorum. Ayakkabısını satmaya çalışıyor. Ve iyi de pazarlayıcı. Ha? Ama bedevi diyor ki almayacağım. Altından üstünden sağından solundan ne dediyse Bedevi diyor ki Huneyn'e almayacağım ayakkabını. Ya bir bak sağına soluna alırsın hoşuna gider. İşte biraz da indirim yaparız falan. Uzatmıyorum. Bedevi Honeyn'in ayakkabısını almıyor. Yıllarca bizim batıdan bir şey almadığımız gibi elhamdülillah. Ama Huneyn biraz da inatçıymış. Yapısında doğasında var. Demiş ki ben bu ayakkabıyı bu adama satacağım. Neyse ayrılmışlar. Gözetlemiş yolunu nereden geliyor gidiyor. Ayakkabının tekini o Bedevi'nin geçtiği yol güzergahına koymuş. Diğerini de onun görmeyeceği biraz daha yine güzergahının üzerine koymuş. Bedevi gelirken bak ayakkabı kaldırmış bir bakmış. Ana demiş bu. Pazarlığını yapmaya çalıştığımız, bana satmaya çalışılan ayakkabı demiş ya. Bu Huneyn'in ayakkabısı. Yerde tekrar bırakmış. Yoluna devam etmiş. Diğer o almadığı tek var ya, onun bir teki de yolun diğer tarafında duruyor. Demiş madem ikisine düşürdü, demiş bunları ben alayım. Tekini aldı ya, e, diğeri öbür tarafta, kervanını, malını, mülkünü, hepsini oraya ilk İkinci defa ayakkabıyı gördüğü yere bağlamış. Demiş, diğer teki de alayım geleyim de bir çift ayakkabım olsun. Tabi onu gözetleyen Huneyn, onun kervanlarının başından ayrıldığını görünce kervanlarının hepsini almış uzaklaşmış. Bir geldiyse elinde iki bir çift ayakkabı şöyle de tutmuş, kervan yok, eşyaların hiçbirisi yok. Tabi köye dönmüş, insana sormazlar mı yıllardır yoksun ne kazandın ne elde ettin, yıllardır ne çalıştın, ne biriktirdin, o adam nasıl anılır olmuş biliyor musun? Honeyn'in ayakkabısıyla dönen adam. O ayakkabıyı almaya eğilmeyecekti, doğru mu? Eğildi neyini kaybetti? Her şeyini kaybetti. Biz de batıya, batının bize pazarlamaya çalıştığı fikirlere eğilmeyeceğiz. Eğilirsek, her şey elimizden gider bakın bugün verilen mücadelenin ciddiyetini farkında olun müslüman kardeşim onlar bizim bugün dinimizin özünü bizden almak istiyorlar neyle Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetini devre dışı bırakarak dolayısıyla bize düşen ne atılan yeme eğilmemek o ayakkabı için almaya eğilmemek Vallahi yoksa Allah muhafaza. Hadi bu dünyada neyse de, yevmül kıyamede, bir çift ayakkabıyla geldik, diyenlerden olmayalım. Oldu mu dostlar inşallah? Anladınız mı meramımı? Bugün verilen mücadelenin, hangi boyutta olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Biz onlara asla eyvallah demedik. Niye biliyor musunuz dostlar? Yıllarca, çünkü, Dedim ya az önce bunu her defasında da ifade etmek istemiyorum ama 12 sene gibi uzun bir zaman içlerinde kaldım. İnanın bizim medeniyetimizin sayesinde hayat sürüyorlar. Biz götürdük onlara medeniyeti. İnsan fıtratına muafık nasıl yaşam sürülür bizden gördükleriyle yaşıyorlar. Yaşadıkları kadar. Yaşadıklarını iddia etmiyorum. Ama varsa az bir şey onu da İslam'dan aldılar. Ondan önce onlar için insan fıtratına muvafık bir yaşam söz konusu değildi. Halen değil ama biz götürdük onlara medeniyeti. Viyana kapılarına İslam'ı biz götürdük. Bir tarihçinin sözünü hatırlıyorum bunu bu gecenin öğretisi olarak inşallah azık olarak alın olmaz mı dostlar? Avusturyalı bir tarihçi diyor ki inandığım bir tanrı var diyor Osmanlı'yı şikayet edeceğim Osmanlılar diyor ki niye? Diyor ki medeniyeti bize geç getirdiğiniz için. Subhanallah. Diyor ki niye geç geldiniz? Şimdi benim anlamadığım ne biliyor musunuz dostlar? Bizi temsil etmiyorlar ama söz sahibi alimler, ilim adamları, kanaat önderleri, bugün batılıların ve batı uşaklarının ve batılı hocaların icat ettiği ve arzuladıkları dini bize anlatıyorlar Ben de şunu soruyorum diyorum ki ya mübarek bizim kendilerine medeniyet götürdüğümüz insanlardan din öğrenilmez bu cesareti gösterin bunu söyleme cesaretini kendinizde bulun Allah aşkına kendilerine dini götürdüğünüz insanlar sana düşmanken seni sevmiyorken senin dinini tahrif ve tahrip etme anlayışına sahipken ondan din öğrenmeye kalkma olmaz mümkün değil düşünebiliyor musunuz bizim kendilerine medeniyet götürdüğümüz insanlar tutuyorlar bize dinimizi öğretiyorlar akir sahibi bir kimse şunu demeli vallahi bu makul değil bu bizim arzulanan düşüncemiz değil niye çünkü ben insan dinin insan fıtratına muafık bir yaşam nasıl olmalı bunu öngören bunu anlatan benim dinim sen buna tabi değilsin Allah Azza ve celle senin bana düşman olduğunu ilan etmiş sen bana dinimi öğretmeye kalkıyorsun bugün yaşadığımız sıkıntı bu çok basit bir örnek vereyim mi dostlar çok basit Allah aşkına siz söyleyin. Bunun tarifini siz yapın. Bunun cevabını sizden alayım. Bir kimse düşünün yolu evinin yolunu bilmiyor. Soruyorum ya evinin yolunu bilmiyor. Yeni taşınmış evi bilmiyor nerede olduğunu. Böyle bir kimsenin kendi evini size tarif etmeye kalksa ne kadar makildir? Ha? Abesle tefekkür değil midir? Abesle iştigal değil midir? Bilmediği bir şeyi tarif eden insandan medet beklemek vallahi akil sahibi bir kimsenin yapacağı iş değildir. Bugün biz bunu yapıyoruz. Bugün benim dinime düşman olan, insan fıtratına muvafık, nasıl yaşanır bilmeyen insanlardan ben bugün dinimi öğrenmeye kalkıyorum. Dinimi onlardan öğrenmek için ısmarlıyorum. Makul değil değil mi? Değil. Bizim başımızdaki, bizi idare edenler, söz sahibi kimseler, tırnak içerisinde söylüyorum, alimler, ilim adamları şu cesareti göstermeliydiler. Senin bana dini anlatacak mecalin yok. Yok. Diyemedik. Şu genç kardeşimiz gibi diyemedik. Kim gibi söyleyeyim mi? Papazın bir tanesi İstanbul'a gelmiş. Tabi yabancısı ya. Keşke alimlerimiz de şu birazdan cevap verecek olan çocuk kadar cesur olabilselerdi. İzan sahibi olabilselerdi. Takva sahibi olabilselerdi. Papaz İstanbul'da Kocatepe'yi sorup özür diliyorum. Ayasofya'yı sormuş. Tabi onların ifadesiyle söylüyorum. Demiş ki ya hocam bu Ayasofya kilisesi nerede demiş. Demiş ki beyamca tarif etmekle olmaz. Demiş gel ben sana bir iyilik edeyim, oraya kadar götüreyim demiş. Adam misyonerlik çalışması için gelmiş. Babas, gencin akıllı, uyanık, müeddep birisi olduğunu görünce Ayasofya'nın önünde cebinden bir incil çıkarmış. Demiş ki evlat, şunu al oku bana tabi ol demiş seni cennete götüreyim ifade bu İncil'i çıkarmış cebinden demiş ki sen uyanık bir çocuğa benziyorsun şu İncil'i al oku bana tabi ol demiş seni cennete götüreyim işte keşke şu çocuk gibi cevap verebilselerdi dedim ya demiş hadi oradan sahtekar daha sen gideceğin yeri bilmiyorsun beni cennete demiş nasıl götüreceğim Allah'a Allah. Demiş sen daha gideceğin yeri bilmiyorsun. Beni tutup cennete nasıl götüreceğin demiş. Hadi oradan sahtekar. Senle işim olmaz. Sen beni tahrip etmeye, tahrip etmeye geldiğin belli. Yolunu bulamayan adamdan bana hayır gelmez. İnsanın insan fıtratına muafık Nasıl yaşanır? Bunu bilmeyen insandan din öğrenilmez. Dolayısıyla biz, maalesef, bu ilim adamlarımız bunlara kapı araladılar ve şu anda Türkiye'mizde de bunun ciddi bir sıkıntısını yaşatıyorlar bize. Allah cümlemizi muhafaza eylesin, cümlemize basit versin. Şimdi dedim ya hicret ve cihat kavramları ben de basite ile alakalı birkaç örnek vermek istiyorum müsaadenizle. Hicret bir odadan odaya taşınmak değil dostlar. Değil. Günah, günahkar birisinin günahsız bir bir kimseye dönüşmesi kadar basit değil niye değil ben size bir tane sahabe ağırlayayım da yaptığı hicretinden ötürü Allah ona Cebrail'i göndersin Rasul Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail'i göndersin vallahi basit bir mesele olsaydı Allah azza ve Celle ayetini indirmezdi Damra İbni Ays radıyallahu an. Bu kim biliyor musunuz dostlar? Damra radıyallahu an, Ama iki gözü de. Hasta, yatalak, kalkmaya dermani mecali olmayan bir sahabe. Allah hicret emri veriyor. Subhanallah. Ben bunu anlatıyorum ya sizde basite alanları ve onların betimlediklerini gözlerinizin önünde canlandırın. Hicret bir odadan bir odaya taşınmak mıymış? Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ekarte eder, devre dışı bırakırsan tabii ki öyle olacak. Allah emretti hicreti. Herkes hazırlık yapma niyetinde bir çabalama içerisinde damra radıyallahu anh da aynı şekilde bir telaş kapladı onu. Ben de gideceğim. Herkes etrafında gidemezsin. Bu halinle sen Mekke'nin dışına çıkamazsın. Dedi ki Allah Azze ve Celle ayetinde ayırdım yapmıyor ki. Eey halledine hemen iman edenleri muhatap almış Ben Allah'a iman ettim ve hicret edeceğim Damra Allahu an ayet indi dedi ki Allah özürlüler imkanı olmayanlar hicretten muhaftır getirdiler ayeti okudular Damra Allahu anh'a. dediler ki Allah seni muhaf tuttu sen özürlülerin arasındansın hicretle mükellef değilsin deyince dedi ki gözlerim kör olabilir belki kapının dışına çıkmaya mecalim yok ama param var belki köle tutacağım gideceğim ne biliyorsun belki beni taşıyacak insan bulacağım da götüreceğim kendimi oraya ne biliyorsun damra radıyallahu an köle tuttu omuzlarda gitti Damra Allahu an nereye kadar? Ten'im mescidine kadar. Giden bilir Ten'im mescidini. Mekke'ye yakın bir beldedir. Orada ihrama girilir hatta sınır bölgesi olarak. Damra Allahu anhın ömrü kifayet etmedi. Damra'yı Ten'im'de defnettiler subhanallah. Allah ayet indirdi Damra'ya. Dedi ki Allah azze ve ayetini muhatap alıp da Hicret etmeye çalışanın hicretini Allah kabul etmiştir. Onu hicret edenlerin arasına dahil etmiştir Allah'a. Basit bir şey miymiş hicret? Hı? Diyor ki ben zenginim ne biliyorsun? Birilerine taşıttıracaksam kendimi hadi. Ve teneyim mescidinde vefat etmiştir Damra radıyallahu anh. Sen nasıl olur da cihadı, hicreti Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda fedakarlıklar yaptığı, eziyetler çektiği şeyi, ne bileyim çok basit bir şeyi terk etmek olarak görebilirsin ya. İhanet olmaz mı? Siz söyleyin. Dostlar. Olmaz mı? Vallahi olur. Birkaç tane de cihattan örnek vermek istiyorum. Cihat. Defensiftir dediler o programda. Canlı dinledim. Yani saldırı yapıldı ki onun için kılıç kuşandılar. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakırsan, sana cihadı anlatacak kimseyi bırakmadın ki. Bu sefer cihadın kelime manasını yükleyip geçeceksin. Allah'tan kork be Müslüman Allah'tan kork. Cihadın en büyük numunesi, en büyük timsali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zırhını giydim, bir daha çıkarmam diyen peygamberdir Aleyhisselatü Vesselam. Sen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili sünnetiyle anlattığı cihadı kapıların ardına kilitlersen cihadı anlatacak kimseyi bulamazsın tabi. Ofensif cihat var mıydı yok muydu Tabii ki tartışmaya açarsın. Ben size birkaç şey söyleyeyim mi dostlar? Var mıymış yok muymuş bakalım. Yevmul Furkan deriz değil mi Bedir gazvasına Medine'ye 145 kilometre uzaklıkta. Savunma mı? 145 kilometre savaşmak için gitmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunu neresi savunma? Allah şunu siz söyleyin. Rumlara karşı verilen en büyük mücadele Muhte. Kaç kilometre uzaklıkta Medine'ye? Bin. Savunma mı? Neresi savunma ya subhanallah? Resulü aleyhissalatü vesselam bin kilometre yol kat etmiş Allah için, cihad için. Daha da söyleyeyim mi? Ceyşun'a usra deriz değil mi? Tebuk gazvesine. Medine'ye kaç kilometre? 700 kilometre. Allah şuna siz söyleyin bunun neresi savunma cihadı? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bizzat kendisinin iştirak ettiği savaşlara biz gazve ediyoruz. Doğru mu kardeşler? Yirmi küsür tane gazveye bizatihi komutanlık etmiştir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hepsi Hendekariş, hepsi Medine dışındadır. Biraz izan sahibi olmak lazım. Allah'tan ittika etmek lazım. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam asla ama asla ilahi kelimetullahı götürmek için cihat etmemiştir demek için. Aya sahibi olmak lazım. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakmazsan, sahabeler, Allah onların hepsinden razı olsun. Ridvanullahi Aleyhi Mecmain. Onların hayatını böyle bir kenara verirsen sana cihadı kim anlatsın? Diyorlar ki bir hadis, Ta çocukluğundan beri bilirim cihadı benimsemeyen insanlar genelde bu hadisi ezbere bilir. Derler ki Allah Resulü Rahmet peygamberidir. Doğru mu? Doğru. Ahmet İbn de geçer. Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisini tarif ediyor. Ana Resulü Rahme diyor. Doğru mu? Doğru. Ben bu hadisi biliyordum. Lakin Subhanallah bu hadisin devamını niye okumazlar ki? Bu hadisi niye oradan kestin? ay mübarek. Allah Rasul Aleyhissalatu Vassalam'ın ifadesini aynen söylüyorum. Ahmed İbn Hanbel takrir etmiştir, Sahih bir hadistir. Diyor ki, ana Rasulül Rhamme ve ana Rasulül Melhme. Ben diyor rahmet Peygamberiyim ve de aynı zamanda savaş Peygamberiyim. Buyurun. Öyle olmasaydı Allah Rasul Aleyhissalatu Vassalam ne işler vardı bin kilometre? Niye gönderdi sahabelerini değil mi? Süleyman İbni Buraydenin rivayet ettiği uzunca hadiste biz biliyoruz. Subhanallah. Ama ben bir tanesini en azından cihadın ilahi kelimetullah Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için evlerinden hareket eden savunma yapmayıp da oraya Allah Azze ve Celle'nin dinini götüren bir örnek paylaşmak istiyorum. Birisini misafir edeceğim. Adını söyleyince diyeceksiniz ki biz bu sahabeyi biliyoruz. Kim? Hişem bin As radıyallahu anh. Kim Hişem bin As? Amr İbni As'ın ağabeyi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar için ne dedi? Bu ikisine iyi bakın onlar Müslümandır dedi. Allah'a emanet Zarar gelmez onlardan dedi Resulullah. Dünya gözüyle dünya hayatında böyle bir övgüye mazhar olmuş iki kardeş. Hişam bin As, radıyallahu an. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an'ın onun için söylediği çok güzel bir ifade var. Diyor ki Hişam bin As'ı tanımak istiyorsan şöyle anlatayım size diyor. O diyor Allah'ın dininin yardımcısıdır. Hişam radıyallahu an'ı Rum kralı Herakle gönderir. Kim? Ebubekir Bekir radıyallahu an. Önce Şam'a uğrarlar. Niçin? Şam'da Rum Kralı Herakül'ün temsilcisi vardır. Adını söylüyorum Cebele bin Eyhem Gassani oğullarındandır bu. Burayı iyi lütfen dikkat edin dostlar. Onun huzuruna çıkarlar. Derler ki anlatın niye geldiniz. Subhanallah bakınız. Savunma, savunma cihadı ofensif cihadı. Yani İslam dini bir yerleri fethetmek için gitmemiştir diyorlar ya. Buyurun. Diyor ki anlatın deyince başlıyor anlatmaya Şem bin Asr Allahu anh diyor ki eslim teslem diyor ki kabul etmediyseniz diyor ki bizim boyundurluğumuz altına gireceksiniz Cizye vereceksiniz bize aksi takdirde biz sizinle Allah azza ve celle'nin dini hakim olana kadar savaşacağız bu ifade anlatmaya yetmiyor mu dostlar Allah aşkına eğer ki bu din bir yerleri fethetmek ve oralara hakim olmak için çıkmadıysa hiçbir zaman bu ne Hişan bin As çok iyi bir komutan o Cebele'ye şunu soruyor diyor ki sen bizi ağırlamak üzere karşımıza çıktın ama niye siyah giyindin adettendir siyah giyilmez normalde siyah giyinmiş diyor ki duydum sizin geleceğinizi kendi ellerimle sizi Şam'ın dışına defedene kadar yemin ettim Allah'a bu elbiseyi giydim ve çıkarmayacağım. O da kararlı. Şam'ı teslim etmeyecek yani. Herakül'ün sözcülüğünü ve temsilciliğini yapıyor Rumların. Diyor ki siyah elbiseyi yemin ederek giydim ki sizi defedene kadar çıkarmayacağım üzerimden bu elbiseyi. Ne dedi Hişam bin As hafif diyor ki rivayette gülümsedi bir insanı böyle ciddiye almasın ya Allah'a yemin olsun ki seni alacağız konağını da alacağız ama yine Allah'ın izniyle Resulü aleyhissalatu vesselam müjdeledi senin efendinin hazinelerini de alacağız diyor ki ravi yüzüyle diyor gömleğinin arasındaki rengi ayırt edemedik simsiyah oldu İhtişama bakın. Heybete bakın. Seni alacağız. Senin konağını da alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi. Senin efendinin mülkünü de alacağız. Savunma mı? İz edin ya. Allah'tan korkun. İlahi kelimetullah için ağızdan çıkan mübarek sözlerdir bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Simsiyah oldu diyor rivayette. Korkmaz mı insan şu heybete bakın. Subhanallah. Yine başka bir örnek vereyim inşallah sizlere kıymetli dostlar. Hemen bir örnek vereyim. Müslümanlar İran'ı kuşatmışlar. Yezdi diye İran şahı var. Bu isim önemli. Müslümanlar orayı kuşatıyor. Aslında bir nevi yeniliyor. Yeniliyor. Çin imparatoruna mektup yazıyor. Ve elçi gidiyor, teslim ediyor. Çin imparatoru diyor ki: "Adettendir. Komşu hükümdarlar zorda ve darda kaldıkları zaman birbirlerine yardım ederler. Senin hükümdarın benden yardım istemiş, boynumun borcudur. Ama ne kadar uzunlukta, ne kadar kapasiteli bir ordu göndereceğim, onu bilemediğim için Size bazı sorular sormak istiyorum. Düşmanlarınız kimler? Sormaya başlıyor. Diyor ki: Sizin ülkenizi fetheden savunma cihatı değil ya. Subhanallah. Diyor ki sizin ülkenizi fetheden o kimseler hiç yalan söylüyorlar mı? Şimdi etüt ediyor komutan. Doğru mu söylüyorlar, yalancılar mı? Diyor ki ben onlar kadar doğru söyleyen ve doğru konuşan Hiçbir kavim ve ümmet görmedim. Devam ediyor. Diyor ki peki. Size savaşa başlamadan önce ne teklif ettiler? Diyorlar ki ilk önce dünyamızın ve ukbağımızın kurtulmasını teklif ettiler. Sonra cizye vermemizi teklif ettiler. Yani onların boyunduruluğu altında yaşamamızı teklif ettiler. Zaten sonra da savaştılar. Diyor ki peki. Emirlerine itaatleri nasıl onların? Diyor ki ben onların emirlerine itaattaki hassasiyetlerini başka hiçbir kavimde ve toplumda görmedim. Dedi peki son soru. Diyor ki onların inançlarında Allah azza ve celle helallerini haram, haramlarını helal kılıyor mu bu kavim? Diyor ki ben onların Allah'ın helallerini haram haramlarında helal kıldıklarını hiç görmedim sonra diyor ki mektup yazıyor İran kralına şahına mektup yazıyor ve aynen şöyle diyor diyor ki sana başı merde sonu Çin'de olan uzunlukta bir ordu göndermeyi arzu ederdim ama diyor senin elçin bana öyle bir kavimden bahsetti ki Diyor ki şunu bilesin Onlar sana geldiler Seni aldılar Orayı fethettiler Çünkü benim ülkemle onların ülkesinin arasında sen vardın Eğer ki anlatılan Vasfedilen ümmetin O vasıfları vallahi gerçekse Onlar bana da gelecek Diyor ki sana ordu mordu yok. Allah bak var. Çünkü vasfedilen eğer doğruysa onlar sana geldi. Çünkü onlarla onlarla benim aramda siz vardınız. Seni aldılar. Diyor ki onlar ta bana da gelecek. Subhanallah. Anlatabildim mi dostlar? Öyleyse cihat asla ama asla savunma cihat olarak sınırlandırılamaz. Şimdi 219. ayeti kerimede Allah azza ve celle mealini okuyacağım inşallah. Ondan sonra da bir tane örnek verip sohbetimi nihayete erdireceğim. Çünkü 219. ayeti kerimenin konseptinde yani bize verilmesi istenilen mesajda azıkta biz önceki derslerde ziyadesiyle durduk. Tekrar olmasın diye tek anlatmayacağım inşallah ama bir tane örneği verip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 ama Allah Azze ve Celle diyor günahı daha fazladır. Bitmiştir. Bu ayetin azığını söylüyorum. İnşallah öğreti olsun bu akşam. Nedir? Menfaat amellerde ölçü değildir. Allah Azze ve Celle'nin, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizler için hüküm olarak koydukları bize ölçü olmalıdır. Bu ayet bunu anlatıyor. Menfaatimiz ne olursa olsun, karımız, kazancımız, gelirisi, Getirisi götürüsü ne olursa olsun önemli olan Allah azza ve celle'nin rızası ve memnuniyetidir. Vücudun lime lime olsa da bedel ödesen de hayatından bir şeyler eksilmiş olsa da eğer ki sonuç itibarıyla okubada kazanansan vallahi o ameli yapacaksın. Yani bu ayetin aslında ifade etmeye çalıştığı mana şu. Bu dünyada menfaat merkezli değil, ukbada elde edeceğin menfaat merkezli. Bak diyor Allah. Menfaatin var ama Allah günah diyor. Yapmadığın ve Allah azza ve celle'nin sözünü tuttuğun vakit, eğer ki sana ahirette menfaati varsa Allah diyor ki onu yap. Subhanallah. Kim gibi biliyor musunuz? Tek cümleyle izah edeyim inşallah. Enes İbni Nadır radıyallahu anh gibi. Kim Enes bin Nadir. Ben onun farklı sohbetlerde anlattım ama tefsir Furkan'da hiç anlatmadım. Hangi pencereden baktığını anlatıyor aslında bu rivayet. Enes bin Nadir radıyallahu anh'ı misafir edeceğiz ki o şunu anlatacak. Lime lime olsan da bedel ödesen de hayatına mal olsan da ufkun ahiret ufku olsun. Yani Uğud'un eteklerindeki öbür tarafa bak diyor Enes radıyallahu anh. Bu dünyada zararın olsa da. Subhanallah. Allah Resulü ve vesselam Enes bin Nadir radıyallahu An için ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah. Nasıl bir şeref ya. Nasıl bir övgü subhanallah. Bukhari takric etmiştir. Diyor ki. İçinizde diyor Enes bin radıyallahu anh'ı göstererek öyle kimseler var ki bir iş hususunda Allah'a yemin ederek o işi söylese istese Allah onun yeminini geri çevirmez. Allah-u Ekber. Bir şey söyledi ya bir şey istedi ya Allah diyor onun sözünü boşa çıkarmaz. Meydan Uhud. Bir düşünün dostlar ya. Ya şehit olacaksınız ya da hayatta evinize yurdunuza geri döneceksiniz. Yani hayatınıza mal olması söz konusuyken menfaati anlatıyorum. Hayatınızdan daha değerli bir şey var mı? Allah şuna söyleyin yok. İnsanın canından daha değerli bir şey yok. Böyleyken Enes Allahu an Uhud meydanında Öncesini söyleyeyim Bedir'e gider gelir ashab. Enes radıyallahu an der ki Allah bana Bedri nasip etmedi. Ama bir sonraki savaşı Allah bana nasip ederse müminler de görecektir. Resul de görecektir. Bir iznillah Allah da şahit olacaktır Enes'in ne yapacağına. Nasıl cihat ettiğini herkes görecektir. Bu bir söz mü? Söz. Bedel ister mi? İster. İspat ister mi? İster meydanın adı Uhud başlamıştır Cenk Enes radıyallahu an Saad'ı görür Saad İbni Muad radıyallahu an der ki Saad gel benimle aha şu Uhud'un eteği var ya cennet var ardında cennet karşılığında bir tek şey yapacağız en çok sevdiğimiz canımızı vereceğiz Saad Başka bir şey değil. Söylemesi kolay. Sadı çekiştire çekiştire gider. Enes radıyallahu an. Ardından biz unutmayalım dercesine. Öyle anlattı Enes radıyallahu an. Dedi ki saat sen şahit ol ki. Aha şu taraftan cennet kokusu alıyorum. Ben o tarafa gidiyorum. Menfaat bu işin neresinde söyleyeyim mi vallahi yok ama Enes o Uhud'un az bir tarafında bu beri tarafında bir menfaat görmüş neyi görmüş cenneti görmüş söz vermişti Enes demişti ki mu'minler de görecek Resul de görecek Allah da şahit olacak Enes'in nasıl savaştığını şehitler geziliyor tetkik ediliyor ama ne canlıların arasında var Enes radiyallahu an ne de şehit olmuşların arasında bilemediler bir tane kaldı geriye o da tetkik edilecek Enes mi değil mi bir tasvir edin bir tasavvur edin bir ceset şehit olmuş Enes kimse onu Enes olduğunu tanıyamayacak kadar parçalanmış Ta ki Rubeyya radıyallahu anha geldi dedi ki ayağındaki lekeden bildim. Bu dedi Enes'tir. Herkes cenazenin, cesedin, şehidin başında tetkik işlemi yapıp Enes'tir dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail'i gönderdi Ahzab suresindeki ayetiyle ne dedi minel mu'minine ricalun sadaku fe man nahbah minhum man minhum Allah bu ayetini enese indirdi Dedi ki o söz vermişti, sözünü tuttu. Adam dedi Allah Enes'e. Allahu Akbar. Allah azza ve Celle, Kelamullah, Allah'ın ifadesiyle Enes'e dedi ki Enes sen adamsın. Verdiğin sözünde durdun Enes. Minel mu'minin rijalun. Mu'minlerden öyle adamlar var ki sözünde durdular ve yine mu'minlerden öyle adamlar var ki sözünü yerine getirmeyi beklerler. Allah bizi ayetlerine anlamayı ve amil olmayı nasip etsin. Allah ayaklarımızı sabit kılsın, rızasından ayırmasın inşallah. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve bir tamam. gün.